813. konu, İbni Abbas ve Übade bin Samit'in ağlamaları, Abdullah bin Ebi Müleyke şöyle anlatıyor, Abdullah bin Abbas'la Mekke'den Medine'ye kadar yolculuk yaptım, bir yerde konakladığımızda gecenin bir kısmında kalkar ibadet ederdi, bunları dinleyen Eyüp, Abdullah bin Ebi Müleyke'ye İbni Abbas'ın okuyuşunun nasıl olduğunu sordu, o da şunları söyledi, bir keresinde, bir gün, ölümün sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte, ey insanoğlu, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir. Ka'f, 50 suresi 19, ayetini okudu, arkasından da ağlamaya başladı, gittikçe de hıçkırıkları çoğalıyordu, Ebu Reca, gözyaşlarının aktığı yeri işaretle, Abdullah bin Abbas'ın burası, çok ağlamaktan, çürümüş bir fotin bağına benziyordu, demiştir.